günler. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum e, Permobiliz İstanbul'un kurucusu Deniz Üçok. Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Teşekkürler geldiğin için. E, şimdi hani her şeyden önce aslında Gezi Parkı ve e, İstanbul'daki parkları konuşmak üzere hani bu programı ayarladık ama ondan önce şu Permobiliz ...İstanbul dedim... ...hani hı hı. soru işareti kalmasın kimsenin... ...aklında. Permobiliz ne demek... ...bize bir kısaca anlatabilirsen... ...belki katılmak isteyenler de olur çünkü... Hı hı. ...hani ekolojik yaşamı biraz daha... ...hayatımıza dahil etmek için... ...bu programı yapıyoruz ve... ...günlük pratik e, önerilerimiz oluyor hep... ...biraz da bağlantılı galiba bununla. Tabii. E, Permobiliz, kentsel permakültürün... ...bir çeşidi diyebiliriz. E, yani tabi ki kentsel permakültür... ...yapmanın birçok yolu var bizim uyguladığımız formülse yani İstanbul için uygulanabilir ve gönüllü olarak yapılabilecek basit bir şey olduğu için seçtik. O da bir bahçe seçiyoruz. Yani daha doğrusu bir bahçe aday olabilmesi için zaten daha önce iki 3 bahçede bizlerle çalışmış olması gerekiyor. Bir takım işte yöntemleri öğrendikten sonra kendisi de bunu yapabileceğinden bundan hoşlandığını anladıktan sonra aday olabiliyor. Sonra tasarımcı birkaç arkadaşımız toplanıyor o bahçeyi tasarlıyorlar ve peşinden. Herkese duyuru yapıyoruz. Yani üyemiz olan herkese duyuru yapıyoruz. O gün çalışmak isteyen o bahçede herkes geliyor, katılıyor. İşte bazen 10 kişi, bazen 15 kişi, bazen 4-5 kişi o bahçenin uygulamasını yapıyoruz. Bu tabii çoğunlukla yenebilir türler oluyor. Ve bazen onu destekleyici çiçekler falan olabiliyor veya tıbbi türler olabiliyor. Sonrasında da bahçe sahibi bu bahçeyi devam ettirmesi üzere biz bırakıp çıkıyoruz. Yani blitz kısmı aslında biraz o. İkinci Dünya Savaşı'nda Blitz kelimesi zaten İngilizceye de girdi. Yıldırım Harekatı anlamına geliyor. Biz hani bir günlük işlemle <gülüyor> girip çıkıyoruz bahçeye. Ha, çok da ihtiyaç olan bir şey aslında. İnsanlar hani yapabilir miyim diye düşünüyor. Ondan sonra A, nasıl öğreneceğim, ne yapabilirim diye vazgeçiyorlar. Hı -hı. Halbuki şimdi sizinle birlikte e, bu bahçe dediğimiz şey yani küçük alanlarda olabilir mi yoksa illa da büyük tarlalar mı olması gerekiyor? Tabii. Ve şehir dışında mı olması gerekiyor? Yani şehrin içinde yapabilir miyiz bunu? Güzel soru başlama sebebi biraz buydu. Çünkü herkes aslında permakültürün e, kırsalda yapılan bir şey olduğunu zannediyordu. Ve başkalarının yani, yaptığı bir şey. Evet. Yani ben <gülüyor> bir gün şehirden ayrılacağım ve bir arsa alacağım. Orada işte bir permakültür uygulayacağım falan zannediyordu insanlar. Biraz onu kırmak için. Çünkü yani permakültür insan nerede yaşıyorsa orada lazım. E, ve şu anda insanlar şehirde yaşıyorsa şehirde de yapılması lazım. Hatta özellikle şehirde yapılması lazım. Belki de. Evet. Dolayısıyla öyle bir şeyle başladı. Birazcık işte eski bütün içinde dut ağacı olan bahçelerinin kesilerekten otoparka dönmesini gördükçe de böyle üzüntüyle oldu biraz. Hani buna dur demek için. Yani şu anda bahçesine bir domates dikmeye meraklı birçok insan var. Ama hani o bir tane domates dışında nasıl bir şey yapabileceğini bilmiyorlar. Veya çok sembolik başlıyor. Aslında sembolik bile çok önemli. Ama biz özellikle o ölçek şeyini biraz kırmak için mesela... Arada balkon bahçesi de yap, yapıyoruz. Bir tane Ay, teras yapmışlığımız var. Ay, ne güzel. Ve Aha. bir takım özellikle az sulama gerektiren yöntemleri göstermeye, öğretmeye çalışıyoruz. Hele ki yani İstanbul'da yaşayan insanın yaşam biçimine uygun şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Mesela ya bizim her dakika sulamayı hatırlayacak imkanımız olmayabiliyor. Veya işte bir balkonda olduğunuz zaman yağmuru açık değilse kendiliğinden sulanmıyor. Evet ona uygun bir takım yöntemler gösterdik bugüne kadar. Peki İstanbul'da her şey yetişiyor mu? Yani çok ya da şey neler? Ya yani öyle söyleyeyim. Permakültür açısından kenar dediğimiz bir alan olduğu için geçiş bölgesi ya da işte ekoton denen bir bölgede olduğu için yani aslında düşünürseniz biz hep İstanbul'un köprü olduğundan bahsederiz Asya ile Avrupa arasında ama işte güneyimizde Afrika'da var vesaire ve çok çeşitli iklimlerin Karasal, deniz işte ne bileyim birçok iklimin orta yerindeyiz ve dolayısıyla hepsinin geçiş alanındayız. Dolayısıyla da e, birçok şey e, yetişebiliyor. Yani Avrupa türleri de Afrika türleri de yani zaten Avrupa'nın e, çeşitliliği sadece Marmara bölgesinde var. Evet değil mi? Çok yani endemik bitkilerimiz de çok var. Evet. Ee, sayı olarak da çok var ama aynı zamanda demek ki yetiştirme olarak da çok tür yetiştirebiliriz. Çok. O zaman kendi bahçelerimizden beslenebiliriz. Böyle evet. bir şey var mı? İstanbul'da evet. hem de. Yani evet. bu egzozun, <gülüyor> bu e, şehrin içinde mümkün evet. mü? Evet, yani egzoz en çok söylenen şey ve aslında o kadar da takılmaması gerekiyor bence insanların. Çünkü... ...şu anda marketten aldıkları bir sebzenin ne tür ilaçlarla yetiştiğini aslında bilmiyorlar. Belki o egzozdan daha e, zararlı bir şeyler yiyorlar ve farkında değiller. Egzozu yıkarsanız çıkar belki de. Yani kurşun da yıkanınca çıkılabilecek bir şey üstüne birikmiş olan. Hı -hı. E, için Sistemik olandan bahsetmiyorum. E, ve de yani bizim hep öğrendiğimiz ve söylediğimiz şey de şu... ...zaten... ...topraktaki o kurşunun bitkiye geçebilmesi için topraka, toprağın asidik olması lazım. Hı hı. Yani siz eğer sağlıklı toprak tutmayı biliyorsanız, piyarışını düzgün tutmayı biliyorsanız toprağın... ...sebze gidip de yok ben besini almayayım da kurşunu alayım diye bir şey yapmayacaktır zaten. O zaman bütün bunları da öğreniyor. Permobiliz evet. İstanbul'a gelenler ya yani, da üye olanlar. Evet. Yani bizim amacımız öğretmek değil... Aslında hani birazcık teşvik etmek Hı -hı. E, ve birazcık yani biz bir süre sonra da şunu fark ettik. Aslında biz bahçe yapmıyoruz, biz topluluk oluşturuyoruz. Hı -hı. Ve yani bu tür konuları merakı olan insanların birbiriyle tanışmasına, ahbaplık kurmasına, fikir alışverişinde bulunmasına imkan sağlıyoruz. E, Hı -hı. Ne kadar çok yapsak iyidir. <gülüyor> evet, çok güzel. O zaman e, yavaş yavaş parklara geçelim. E, şimdi Gezi Parkı'nda malum artık hani ağaçlardan olmak, e, konu olmaktan... Çıktı demeyeyim de bir yan konu olarak kaldı. Hı hı. Başka konular ön plana geldi. Ama bu programda biz yine o ağaçlar kısmını irdeleyelim. E, yeter, Şu anda artık İstanbul'da parklar toplanma alanları haline geldi. E, güzel toplantılara ev sahipliği yapıyor. Daha birçok parka gitmeye başladık. Ama İstanbul'daki <gülüyor> parklar yeterli mi sence? Ve e, hani İstanbul'da nasıl e, birazcık daha ekolojik yaşamı ön plana alabiliriz? Ya parklar tabii ki yeterli değil aslında ee, ve park parkların e, nasıl diyeyim niteliği de yeterli değil. Yani çok estetik ve süs olarak bakıyoruz parklara. Hep çiçek dikiliyor. Evet <gülüyor> yani mesela açıklama bile 5000 tane gül diktik. Yani gülün bir faydası... Ya bilmiyorum ben çok e, tek yanlı düşünüyorum belki ama eğer gülü yiyemiyorsam benim için çok bir anlamı yok gibi geliyor. Yani güzel görünüyordu, güzel kokuyordur ama beş bin adet, adet gerekmiyordur. Hı hı. Ee, daha insanın ihtiyaçlarına yönelik bir şeyler yapılması lazım parklarda gibi geliyor bana. Ve hani bu sadece beslenme olarak bakmamak lazım. Benim... Gezi ile ilgili ilk gördüğüm şey aslında parkların ne kadar afeti yetersiz olduğuydu. Yani şu anda hepimizin apartmanın kapısında afet anında toplanacağımız park yazılı. Ama hani bir kısmımız zaten o parkın nerede olduğunu bilmiyordur muhtemelen. Evet. Ama o parka gittiğimiz takdirde orada herhangi bir... ...su veya tuvalet ihtiyacımızı nerede gidereceğimiz ve nasıl giderebileceğimizi dahi bilmiyoruz. Yani farz edin ki bir deprem oldu ve siz birkaç gün o parkta vakit geçirmek zorundasınız. Ve e, bir takım ulaşım kaynaklarında da yani sekteye uğradı. Su ulaşımı, işte bir takım ihtiyaçların, gıdanın ulaştırılması bu parklara. Yani o kadar insan ne yapacak o parklarda o kadar gün? Ve bu çok büyük bir eksik bence. Yani o noktada gül dikmiş olmanın hiçbir anlamı yok. Evet çok ilginç. Yani hiç bu açıdan bakmamıştım. O zaman parklar şu anda hani afet bölgesi olarak, afette toplanma alanı olarak gösteriliyor. Ama belki bir günlük afet bölgesi yeri ama Tabii. birkaç günü kaldırabilecek kapasitede. Bir gün bile değil belki. 3-5 saatlik toplanılabilecek bir yer sonra işlevini kaybediyor yani. E, aynen öyle. Yani o anda yıkılma tehlikesi olan binadan insanları çıkarmak için bir e, yöneltilen nokta. O kadar. Ondan öteye bir işlevi... Yok yani ondan öteye planlanmış bir işlevi yok parkların şu anda gördüğüm kadarıyla hı hı. Ee, ve bunların yavaş yavaş düşünülmesi lazım yani çok önemli hani bu kadar sene oldu bir depreme hazırlandığımız söyleniyor ama aslında hiçbirimiz hazırlıklı değiliz. Yani o parka gittikten sonraki aşamaları hiçbirimiz bilmiyoruz ve hazır değiliz. evet. Tamam. O zaman bir kısa bir müzik arası verelim. E, müzik hmm. arasından sonra Permebliz İstanbul kurucusu Deniz Üçokla yine İstanbul parklarını ve belki biraz daha ekolojik açıdan hmm. e, ne yapabilirizi e, bireyler olarak ne yapabilirizi konuşmaya devam edelim. <gülüyor> You go to the boutique in a swinging hot spot. Don't it always seem to go, that you don't know what you got till it's gone. it be a paradise put up a fucking line. You took all the trees and put them in a tree museum. And they the you don't know what you got till it's gone. You'll be in paradise fucking love, and now they paid paradise to put up a fucking love. green door swing, and a big yellow taxi took my girl away, now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. Counting Crows'dan Big Yellow taksi dinledik. Deniz Uçok'la birlikteyiz, Permobilist İstanbul kurucusu. Aslında parkları konuşuyorduk ama kısa bir anons yapayım önce. Yarın 29 Haziran saat 3'te Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bir büyük buluşma var. Bir başka dünya mümkün buluşması. İklim değişikliğini durdurmak ve başka bir dünya mümkün demek için dünyanın altı kısa Kıtasından 140'tan fazla ülkeden gelen yüzlerce insan 29 Haziran'da Kadıköy'de buluşuyor olacak. Hep birlikte orada olacağız. Yani bütün hani çevre ve <gülüyor> çevre dışı yani ne olursa olsun orada toplanmak çok önemli bir gün bu. Ee, ve Türkiye'nin her yerinden işte kömüre, HES'lere ve nükleere, 3. köprüye, 3. havaalanına, endüstriyel tarıma ve... E Hayvan çiftliklerine bu sinayi hayvan çiftliklerine kısacası iklim değişikliğinin bütün sebeplerine karşı bir araya toplanıyor olacağız. Biraz söylemek ister misin demin aslında arada seninle konuşurken hani musluk suyundan bahsediyorduk. Ya yani evet şimdi şehirdeki insanın ne gibi bir katkısı var bu süreçlere hani çok farkında değil belki çok insan ama yani en basitinden mesela musluğu açtığımızda suyumuzun nereden geldiğinin farkında değiliz. Ve bize çok büyük bir hizmet sunuluyor gibi melançayı İstanbul'a getiriliyor mesela. Ve bu aslında o bölgenin ekosisteminin yok edilmesi demek. Yani biz kendi sınırlarımız, imkanlarımız dahilinde yaşamıyoruz ve o suyu bitiriyoruz demek. Ve dün rakamlara şöyle bir baktım. O suyun %67'si İstanbul'a kanalize ediliyormuş ve bu sadece 2040'a kadar işimizi görecek. Peki bu şunu merak ediyorum o zaman, İstanbul'un nüfusu daha çok arttığında bu su var diye... 2040'ta daha büyük bir nüfusla bu su yok olduğunda biz ne yapacağız? Yani kendimiz daha büyük felaketleri hazırlıyoruz veya HES'lere karşı çıkıyoruz ama... E, ...yani şu anda aslında sokakta yürürken geceleri ışıl ışıl, parlayan o reklam panolarına karşı çıkmamız lazım... ...çünkü onun elektriğini üretmek üzere e, nehirlerimiz yok ediliyor... Yani aslında kendi yaşam tarzımıza da bakmamız gerekiyor. Hı hı. Yani biz elektriği ne için üretiyoruz? Bu elektrik neye harcanıyor? Yani biz kendi konforumuz bile diyemeyeceğimiz bir takım şeylerin artık e, nasıl söylesem bir refah şeyi değil de göstergesi değil de ayıplanacak bir şey olduğunu düşünmeye başladığımız noktada yani o reklam panosunun veya o binanın geceleri ışıklarının yanmıyor olduğunun aslında bir saygınlık ...noktası olduğunu evet. düşündüğümüz zaman esas... bunları karşı durabileceğiz. Aslında bu üçüncü köprü, üçüncü hava, havalimanı falan... ...bunların hepsi İstanbul'un evet. nüfusunu arttırmak üzere Aynen planlar. Öyle. Dolayısıyla da aslında yeterliliğine... ...yani sürdürülebilirliğine... ...zaten sürdürülebilir bir şehir Değil. değiliz. Ama daha da yokuş aşağı sürükleniyor. Aynen Peki öyle. parklar bu açıdan nasıl bir işlev görebilir? Yani parklarda bizim permakültürcülerin en sevdiği şey gıda ormanıdır zaten. Son senelerde hepimiz bunu söylüyoruz. Yani şu anda mesela acilen estetik ağaçlar yerine belki de kestane ağaçları dikilmeli. Yani dün yine baktığım rakamlar dolayısıyla söylüyorum. Yani bir kestane ağacın ömrü zaten inanılmaz uzunmuş. Ben o kadar olduğunu bilmiyordum. 450 diyor. Yani ki mutlaka doğru koşulları olduğu takdirde o kadar uzun yaşıyordur ama e, yani bir kere kestanenin kullanımı çok yüksek. Yani kalori olarak, protein olarak yüksek bir besin değeri olan bir şey ve acil durumlarda elimizin altında olabilecek bir şey. Yani bugün dikseniz işte ne kadar sonra? 5 yıl sonra meyve vermeye başlayabiliyor ve 50 sene sonra ancak en yüksek verim oranına geliyor. Şimdi ekmek dahi yapılabilecek, unu yapılabilecek bir ürün bu. Yani aslında biz sürekli Anadolu'nun farklı ekosistemlerini yok ederek işte oranın buğdayını, ağacını, kuşunu yok ederek yaşamak yerine belki de şehirde neleri mümkün kılabiliriz ona bakmalıyız. Hı hı. Ve yani bu ağaç aynı zamanda sizin havanızı da temizleyecek, suyunuzu da temizleyecek yani akan suyu da tutacak yer altında, erozyonu da engelleyecek yani... ...bir taşla birkaç kuş birden vuruyor olacağız aslında. Yani bizim ağaçlandırma biçimimizi... ...refüjlerimizi bile tekrar düşünmemiz lazım İstanbul'da. Ve e, İstanbul'daki parklar da buna e, uygun diyorsun tabii. öyle mi? Yani İstanbul'daki parkların hani yeterli olmadığını düşünüyoruz. <gülüyor> e, ama e, şu andaki İstanbul parkları dönüştürülebilir mi böyle alanlara tabii, sence? Tabii, tabii. Yani hep bir ağaç dikmekten bahsediliyor ama... ...işte ağacın niteliği de çok önemli. Yani çoğu zaman görürüz işte bizim orman oluşturma anlayışımız tek tip çam dikmek ve bu toprağı acayip asitleştiren bir şey yani ve tek yaş yani aynı yaşta olan ve tek tip ağaç olan bir ormanın zaten aynı anda hastalanması ve bir uçtan bir uca ölmesi şaşırtıcı bir şey değildir dolayısıyla her zaman çeşitlilik olmasını ve de aslında insan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün permakültürcüler olarak böyle düşünüyoruz... ...ve eminim ekoloji e, düşkünleri de öyledir. Evet, o zaman... E İklim değişikliğine karşı hani yarın saat 3'te Kadıköy'de buluşuyoruz ama aynı zamanda da her gün e, alışkanlıklarımızı sorgulayabiliriz. Bu e, salondan çıkarken ışığı açık bırakıp 3 dakikalığına bile olsa ışığı açıp bırakıp içeriye gitmek sonra geri dönmek ya da 5 dakika neyse büyük bir kayıp olduğunu aslında fark etmemiz gerekiyor değil mi? Hı hı. Mesela şehir yaşı şehirciler olarak yani şehirde <gülüyor> yaşayan e, doğaya bir gün giderim diye düşünen insanlar olarak bizler. Ne yapabiliriz ha ya şöyle diyeceğim. Aslında burada bir düşünce yapısıyla ilgili sıkıntımız var. Doğaya gitmek diye bir evet, şey yok. Doğa biziz. Yani do tabiatımız bu. Yani bizim kendi tabiatımızı, davranış biçimlerimizi sorgulamamız lazım. Doğa dışarıda olan bir şey değil. Her yerde. içimizde bile olan bir şey. Arada ormana gidince olan bir şey değil değil, değil mi? Evet. Mangal yapılan bir şey hiç değil. Hiç değil. Yani bizim sıkıntımız zaten kendi doğamıza aykırı yaşıyor oluşumuz. Yani şehirleri kurgulama biçimimiz de böyle. Yani bütün obezite. Şeydi, ...işte ne bileyim romatizmaydı falan... ...bunlar aslında hep kendi doğamıza... ...aykırı yaşamamızdan ötürü olan hastalıklar. Hı hı. Dolayısıyla aslında... hani ...özümüze dönmek ve doğamıza dönmek... ...aslında bu. hani e, Bedenimizin... ...kurgusuna göre yaşamamız gerekiyor. Hı hı. Peki bunun için birkaç pratik önerin var mı... ...bitirmeden önce programı? E, mesela yani hani... <gülüyor> Bol bol parklara gidin e, diyoruz ama yani, zaten gidiliyor şu anda yani, her günde o da çok güzel bir şey bence bir araya gelmek de çok güzel e, ama onun haricinde e, var mı önerin bir kere e, bahçe bahçe yapmaya başlayalım artık o çok iyi bir öneri. Evet. Ya yani şöyle aslında düşündüğünüzden biraz daha farklı bir cevap vereceğim benim şu anda forumların oluyor olmasından en büyük mutluluğum şu yani biz tekrar mahalleli olmayı öğreniyoruz yani bu unutulmuş bir şeydi ve şehirler için çok ...önemli, çok lazım olan bir şey. Ve bu da doğamızda olan bir şey. Yani insanoğlu sosyal bir varlık. Hı hı. Ee, tekrar mahallelimizi tanımak üzere... ...parklara gidelim. <gülüyor> Parklarda olalım. Ee, orada hakikaten şöyle bir çimlere dokunup... ...yani çim iyi veya kötü ama bir topraklanmayı da yaşayalım. O şehirde yanlış yaşadığımızdan ötürü... E, ...birikmiş stresi bir atalım. Ve yani komşumuza bir merhaba diyelim... Ee, bu yani yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri bu şu anda. Zaten onu yaptıkça sanırım gerisi gelmeye Gelecek. başlayacak. Tabii. Evet o mahalleli o zaman sahip çıkmaya başlayacak mahallesine. Belki her parka bir bostan olacak Gezi Parkı'ndaki gibi. Yani bence o zaten olmalı. O esnada da şu olabilir. E, yani benim mesela gönlümden geçen bu parklarda birleşen mahalleli... E, mümkün olduğunca kendilerine yakın hani hemen İstanbul içinde ve İstanbul çeperinde üretim yapan e, temiz, adil, ekolojik gıda üreten çiftçilerle anlaşıp bu toplum destekli tarım dediğimiz veya işte toprak destekli tarım dediğimiz modellere, kooperatiflere yönelmesi ki böylece doğal çeşitliliğimizi, o küçük üreticiyi destekleyecek şeyleri yapalım ve yani bunun sonucunda da kendimiz sağlıklı beslenelim. Evet ve de yakından beslenelim. Evet. Çünkü madem her şey yetişiyor burada uzaktan gelip petrol de evet. yakmasına gerek yok. Peki çok teşekkürler Deniz. Deniz Üçok'la konuştuk. Permobilist İstanbul kurucusu. Kısaca anonslarımı yapayım bitirmeden önce. Bir kere ekolojik pazarlar bu hafta da aynı şekliyle devam ediyor. Bugün Bakırköy'de yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü de Kartal'da ve yarın 29 Haziran saat 3'te Kadıköy Haydar Paşa ...Numune Hastanesi'nin önünde buluşuluyor. Ee, bir başka dünya mümkün demek için e, ve bütün dünya e, etrafından e, 140'tan fazla ülkeden gelen yüzlerce insan... E, ...HES'lere, kömüre, nükleere yani 3. köprüye, 3. havalimanına e, bütün bu iklim değişikliğine sebep olan her şeye... Hayır deyip %100 temiz enerji hemen şimdi demek için bir araya geliyor. Yarın 3'te orada görüşmek üzere diyelim. İyi günler. İyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.